Sir Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes Benekli Kordon Son 8 yıldır dostum Sherlock Holmes'un yöntemlerini izlediğim 70 kadar vakayı incelediğimde birçoğunun garip, bazılarının trajik hatta komik olduğunu ama bir tanesinin bile sıradan olmadığını görüyorum. Holmes işini para için değil de sanatına duyduğu sevgiyle yapıyordu. Bunun için sıra dışı hatta olağanüstü olmayan araştırmalara girmeyi reddettiği bile olurdu. Ama bütün bu vakaların arasında ünlü Sarı ailesi ile ilgili olanından daha benzersiz birini hatırlamıyorum. Söz konusu olaylar Holmes tanışıklığımızın başında Baker sokağında iki bekar olarak oda paylaştığımız ilk günlerde gerçekleşti. Bu hikayeyi daha önce de kaleme alabilirdim. Ama bu konuda sessiz kalacağıma dair verilmiş bir sözüm vardı. Ancak şimdi bana yemini ettiren hanfendinin zamansız ölümü üzerine sözümü artık bozabileceğime inanıyorum. Zaten Dr. Grimsby Roylott'un ölümüyle ilgili çirkin dedikodular o kadar aldı yürüdü ki belki gerçekleri gün ışığına çıkartmak en iyisidir. 1883 senesinin Nisan ayının başlarındaydık. Bir sabah uyandığımda Shallockums giyinik bir halde yatağımın başucunda durur buldum. Prensip olarak geç kalkan biri olduğu için şöminenin üzerindeki saatin henüz 7'yi çeyrek geçtiğini gördüğümde biraz şaşırarak hatta biraz sinirlenerek Holmes'e baktım. Çünkü ben de alışkanlıklarıma sadık biriydim. "Seni bu kadar erken kaldırmak zorunda kaldığım için çok üzgünüm Watson." dedi. Ama görünüşe göre bu sabah herkesin kaderi bu. Sabahın köründe bayan Hatsı'nı uyandırmışlar. O da olanları bana iletti ve ben de sana iletiyorum. Ne olmuş peki? Yangın mı var? Hayır, bir müşteri. Oldukça heyecanlı olduğu anlaşılan genç bir hanfendi. Beni görmekte ısrar ediyor. Kendisi şu an oturma odasında bekliyor. Şimdi düşünecek olursak sabahın bu saatinde genç hanfendiler koca şehirde dolanıp uykulu insanları yataklarından kaldırıyorsa Söyleyecek oldukça önemli bir şeyleri var demektir. İlginç bir vaka olduğu ortaya çıkarsa eminim sen de başından itibaren izlemek isteyeceksin. Bunu düşünerek sana bu fırsatı vermem gerektiğine karar verdim. Dostum bunu asla kaçırmak istemem. Holmes'u iz üzerindeyken ve karşısına çıkan problemleri sezgileri kadar hızlı olan mantık zinciriyle çözüme kavuşturmasını hayranlıkla izlemekten aldığım kadar Hiçbir şeyden zevk almazdım. Çabucak giyindim ve birkaç dakika içinde dostumla birlikte oturma odasına indik. Yüzü kalın bir tülle örtülü, siyahlara bürünmüş bir kadın. Odaya girdiğimizde pencerenin yanındaki yerinden kalktı. ''Günaydın hanımefendi'' dedi Holmes neşeyle. ''Adım Sherlock Holmes, bu da dostum ve yardımcım Doktor Watson. Bana söylemek istediğiniz her şeyi o buradayken de rahatlıkla söyleyebilirsiniz.'' Ha, Bayan Hudson'ın şömineyi yakmayı ihmal etmediğini görmek ne güzel. Lütfen ateşin yanına sokulun. Size bir de sıcak kahve söyleyeyim. Çünkü görüyorum ki titriyorsunuz. Titrememin sebebi soğuk değil, dedi kadın alçak sesle. Ama söyleneni yaptı ve ateşin yanına oturdu. Öyleyse ne? Korku, Bay Holmes. Sadece korku. Konuşurken tülünü açtı. Perişan bir halde olduğunu gördük. Bütün kanı çekilmiş, yüzü kireç gibi bembeyaz kalmıştı. Bakışları kapana kasılmış, vahşi bir hayvan gibi korku ve tedirginlik doluydu. 30 yaşlarında göstermesine rağmen saçları yer yer beyazlamış, yüzü ise yorgun ve yıpranmıştı. Sherlock Holmes her şeyi kavrayan zeki gözleriyle kadını çabucak süzdü. ''Korkmayın'' dedi rahatlatıcı bir ses tonuyla. ''Kısa sürede her şeyi düzelteceğimize hiç şüphem yok.'' Demek buraya sabah treniyle geldiniz. Bu nasıl olur? Beni tanıyorsunuz. Hayır. Sol eldiveninize sıkıştırmış olduğunuz gidiş dönüş biletinin yarısından anladım. Yola erken çıkmış olmalısınız. Üstelik istasyona varmadan bozuk yollarda faytonla uzun bir yolculuk yapmışsınız. Kadın şiddetle irkildi. Hayretle Holmes'e bakıyordu. Bunda garip bir şey yok sevgili hanımefendi. Dedi Holmes gülümseyerek. Ceketinizin sol kolu en az yedi yerinden çamura bulanmış. Lekeler henüz taze. Bu şekilde çamur sıçratan bir araç bir faytondan başkası olamaz. Üstelik lekelerin yeri sürücünün neresinde oturduğunuzu da gösteriyor. Ne şekilde anladınız bilmiyorum ama tamamıyla doğru dedi kadın. Saat 6'dan önce evden ayrıldım. Yirmi gece hede e ulaştım ve Waterloo'ya giden ilk trene binip doğruca buraya geldim. Beyefendi bu acıya daha fazla dayanamayacağım. Devam ederse çıldırabilirim. ''Gidebileceğim hiç kimsem yok. Hiç kimsem. Beni seven biri hariç. Ama o da zavallının biri. Ne yazık ki bana pek yardımcı olamaz. Sizden bahsedildiğini duymuştum Bay Holmes. Zor bir durumdayken yardım ettiğiniz Bayan Ferintoş bana sizden söz etmişti. Adresinizi ondan aldım. Ah bayım etrafımı saran karanlığı azıcık bile olsa aydınlatabilseniz bana yardım edin lütfen.'' ''Şu anda size yardımınız karşılığında hiçbir şey verebilecek durumda değilim. Ama bir ay ya da altı hafta içinde evleneceğim ve kendi gelirime kavuşacağım. En azından o zaman sizi ödüllendirebileceğim.'' Holmes çalışma masasına giderek kilidini açtı ve küçük bir kitap çıkarttı. ''Ferin Toş'' dedi. ''Evet hatırlıyorum. Opaldan bir taçla ilgili bir vakkaydı. Sanırım seninle tanışmadan önceydi Watson.'' Size şu kadarını söyleyebilirim hanımefendi. Arkadaşınızın vakasına verdiğim önemi sizin vakanıza da verebilmek beni sevindirecek. Ödüle gelince mesleğim başlı başına bir ödüldür zaten. Yapmak zorunda kalacağım harcamaları istediğiniz zaman ödeyebilirsiniz. Şimdi mesele hakkında bir fikir sahibi olabilmemiz için her şeyi açıkça anlatmanızı rica ediyorum. Ama önce şunu anlamalısınız ki durumumun asıl korkunç yanı endişelerimin çok belirsiz olmasında yatıyor ziyaretçimiz. Şüphelerim bir başkasına önemsiz görünebilecek küçük ayrıntılardan kaynaklanıyor. Öyle ki bu dünyada yardımı ve tavsiyesine başvurabileceğim tek kişi bile anlattığım şeyi isterik genç bir kadının hayalleri olarak görüyor. Bana böyle söylemiyor tabi ama sakinleştirici cevaplarından ve başka yere kayan gözlerinden bunu okuyabiliyorum. Fakat duydum ki siz Bay Holmes insan yüreğinin en derin ve gizli kalmış sırlarını bile görebilen biriymişsiniz. Belki siz beni ezen bu dertlerle nasıl başa çıkabileceğimi öğretebilirsiniz. Sizi dinliyorum hanımefendi. Adım Helen Stoner. İngiltere'nin en eski Saxon hanedanlarından Roylott'ların son temsilcisi olan üvey babamla beraber Soray'ın batısında yaşıyorum. Holmes başını onaylayıcı bir şekilde salladı. Bu ismi duymuştum dedi. Bir zamanlar İngiltere'nin en zenginleri arasında yer alırken geçen yüzyılda miraslarını çok akılsızca savuran dört kardeş yüzünden felaketlere sürüklendi. İflasa giden en son darbeyi de bir kumarbaz vurdu. Birkaç dönüm arazi ve ağır ipotek altında 200 yıllık bir evden başka hiçbir şeyleri kalmamıştı. Son temsilcileri fakir bir aristokrat olmanın verdiği utançla hayatını o evde tamamladı. Tek oğlu yani üvey babam bu yeni koşullara uyum sağlaması gerektiğini anlayınca bir akrabadan borç istedi. Bu parayla tıp eğitimini tamamlayıp Kalküta'ya gitti ve ile güçlü karakteri sayesinde orada büyük bir sağlık merkezi kurdu. Ne yazık ki evinde baş gösteren bazı hırsızlık olaylarının sebep olduğu bir kızgınlık anında yerli uşağını döverek öldürdü. Ciddi bir cezadan kıl payı kurtulduysa da uzun yıllar hapiste kaldı ve İngiltere'ye huysuz, ve hayal kırıklığına uğramış bir adam olarak döndü. Doktor Roylott Hindistan'da General Stoner'ın genç dolu olan Bayan Stoner yani annemle evlendi. Evlendiklerinde ikiz kardeşim Julia ile ben daha iki yaşındaydık. Annemizin oldukça yüklü miktarda parası vardı. Bin sterlinden fazla. Ve bunun hepsini Dr. Roylott'un ellerine teslim etti. İngiltere'ye dönüşümüzden kısa bir süre sonra annem öldü. 8 yıl önce kriv yakınlarında bir tren kazasında hayatını kaybetti. Bunun üzerine Londra'da çalışmaktan vazgeçen Dr. Roylot, bizi Stokmuran'daki eski eve getirdi. Annemizin bırakmış olduğu para her istediğimize yetiyor, mutluluğumuza gölge düşürecek hiçbir sorun yaşanmıyordu. Ama tam bu zamanlarda üvey babamızda ani değişimler görünmeye başlandı. Arkadaş edinmek ve ilk başlarda bir roylotu görmekten büyük kıvanç duyan komşularımızla görüşmek yerine evine kapandı. Ender olarak çıktığı zamanlarda ise yoluna çıkan herkesle kavga ediyordu. Deliliğe varan sinirli bir karakter ailedeki erkeklerin mirası olmuştur. Bana öyle geliyor ki üvey babamın durumunda bu tropik ülkelerde geçirdiği uzun yıllardan dolayı daha da şiddetli olmuş. İkisi mahkemede biten utanç verici kavgaları yüzünden en sonunda kasabanın korkulan kişisi haline geldi. İnanılmaz güçlü ve sinirlerine hakim olamayan bir adam olduğu için insanlar onun karşısına çıkmaktan korkuyor. Daha geçen hafta kasaban albantını bir korkuluğun üstünden nehre atınca yeni bir skandalın duyulmasını önlemek için yüklü bir miktar para vermek zorunda kaldı. Göçmen çingenelerden başka kimseyle arkadaşlık kurmuyor. Çadırlarında konaklayıp onlarla haftalar süren yolculuklara çıkabilmesine karşılık bu serserilerin birkaç dönümlük arazisinde kalmalarına izin verir. Hindistan'a özgü vahşi hayvanlara da ayrıca bir düşkünlüğü vardır. Şu anda bir arkadaşının gönderdiği ve topraklarında özgürce dolaşabilen çevre halkına korku saçan bir çitası ve bir babunu var. Size anlattıklarımdan zavallı kız kardeşimle ikimizin pek mutlu bir hayatımız olmadığını anlıyorsunuzdur. Bizimle kalmayı kabul edecek hizmetçi bulamadığımız için uzunca bir süre evdeki tüm işleri biz yaptık. Öldüğünde daha 30 yaşında olmasına rağmen kardeşimin saçları da tıpkı benimkiler gibi beyazlamaya başlamıştı bile. Demek kız kardeşiniz öldü? Evet, iki yıl önce ve buraya da zaten onun ölümüyle ilgili konuşmaya geldim. Yaşatımız olan ve bizim sınıfımıza ait kişilerle bir araya gelme olasılığımızın pek az olduğunu anlamışsınızdır. Buna rağmen Harov yakınlarında oturan halamıza annemin bekar kız kardeşi bayan Honoria Vespe ile arada bir kısa ziyaretlerde bulunma fırsatımız oluyordu. Julia iki yıl önce Noel'de oraya gitti ve orada tanıştığı bir binbaşıyla nişanlandı. Üvey babam kardeşim döndüğünde nişanı öğrendi. Ve bu evliliğe karşı çıkmadı. Ama düğün için kararlaştırılmış tarihten birkaç hafta önce tek dostumu benden alıp götüren o korkunç olay oldu. Bütün anlatılanları koltuğunda gözleri kapalı ve başı yastığa gömülü bir şekilde oturmuş dinleyen Sherlock Holmes şimdi gözlerini aralayıp ziyaretçimize baktı. ''Lütfen hiçbir ayrıntıyı atlamayın.'' dedi. ''Bu hiç de zor olmayacak. Çünkü o korkunç olayın hiçbir anı hafızamdan asla silinmeyecek.'' Evimiz daha önce de belirttiğim gibi çok eski ve ancak bir tarafı oturulabilecek durumda. Bu tarafın yatak odaları binanın zemininde bulunuyor. Oturma odaları ise orta katında. Yatak odalarından ilki Dr. Roylot'un, ikincisi kardeşimin, üçüncüsü de benim. Aralarında bir bağlantı yok ama üçü de aynı koridora açılıyor. Yeterince açık mı? Kesinlikle. Bu üç odanın pencereleri bahçeye bakıyor. Doktor Roylot o korkunç gece odasına erken saatte çekilmişti. Ama uyumadığını biliyorduk. Çünkü kardeşim sert Hint purolarının kokusunu hissedip rahatsız olmuş ve odasından çıkıp yaklaşan düğün hakkında konuşmak için bir süreliğine benim yanıma gelmişti. Saat 11'de odasına dönecekken bir an kapıda durdu ve dönüp bana baktı. Helen dedi. Söyler misin gecenin bir vaktinde birinin ıslık çaldığını hiç duydun mu? Hayır dedim. Herhalde sen de uykunda ıslık çalıyor olamazsın değil mi? Böyle bir şey mümkün değil. Neden? Çünkü son birkaç gecedir yaklaşık olarak sabahın üçünde kısık sesli bir ıslık duyuyorum. Uykum hafif olduğu için beni her seferinde uyandırıyor. Nereden geldiğini kestiremiyorum. Belki yan odadan, belki de bahçeden. Sana da bir sorayım diye düşündüm. Hayır ben duymadım. Arazideki serseri çingeneler olmalı. Büyük olasılıkla öyledir. Ama bahçeden geliyorsa senin duymaman garip doğrusu. Ah ama benim uykum seninki kadar hafif değildir. Neyse zaten önemli bir şey değil. Sonra gülümsedi, kapımı kapattı ve birkaç saniye sonra kendi odasının kapısını kilitlediğini duydum. İlginç dedi Holmes. Geceleri kapılarınızı her zaman kilitler miydiniz? Her zaman. Peki neden? Doktorun bir çıta ve babun barındırdığını söylediğimi sanıyorum. Kapılarımızı kitlemeden kendimizi güvende hissedemiyorduk. Çok yerinde bir karar. Lütfen hikayenizi anlatmaya devam edin. O gece uyuyamadım. Havada bir uğursuzluk seziyordum. Kardeşim ve ben hatırlayacaksınız ikiziz ve böylesine yakın olan iki ruhun bağlarının ne kadar güçlü olduğunu eminim bilirsiniz. Korkunç bir geceydi. Dışarıda rüzgar uğurluyor, yağmur camları sarsıyordu. Birdenbire bütün bu gürültünün ortasında korkunç bir çığlık duydum. Kardeşimin sesi olduğunu biliyordum. Yatağımdan fırladım, omzuma bir şal aldım ve aceleyle koridora çıktım. Kapımı açtığımda kısık sesli bir ıslık duyar gibi oldu. Tıpkı kardeşimin tarif ettiği gibi bir ıslık. Ardından da sanki metalden bir şey düşmüş gibi başka bir ses duyuldu. Koridordan aşağıya koşarken kardeşimin kilidi açıldı ve kapısı yavaşça aralandı. Korkudan donakalmış bir halde içeriden ne çıkacağını bilmeden kapıya bakıyordum. Koridorun ışığında kapı ağzında kardeşimin belirdiğini gördüm. Yüzü korkudan bembeyaz kesilmiş elleri yardım istercesine uzanmıştı. Ve tüm vücudu bir sarhoşunki gibi bir o yana bir bu yana sallanıp duruyordu. Koşup onu kollarıma aldım ve tam o anda dizlerinin bağı çözüldü ve yere düştü. Korkunç bir acı içindeymişçesine kıvranıyor ve kasılıyordu. Önce beni tanıyamadığını düşündüm. Ama üzerine eğildiğimde asla unutamayacağım bir sesle ''Aman tanrım Helen kordon benekli kordondu'' dedi. Söylemek istediği başka bir şeyler daha vardı. Doktorun odasını işaret ediyordu ama yeni bir kramp kelimelerini boğdu. Üvey babamı çağırarak koridordan aşağıya koştum. Zaten o da bornozunu giymiş halde bana doğru koşuyordu. Yanıma ulaştığında kardeşim şuurunu kaybetmişti. Üvey babam boğazından aşağıya konyak boşaltıp kasabadan tıbbi yardım istediyse de bütün çabalar boşunaydı. Kardeşim bilinci yerine gelmeden gözlerimizin önünde yavaş yavaş öldü. Sevgili kız kardeşimin korkunç sonu işte böyle geldi. Bir dakika diye atıldı Holmes. Şu ıslık ve metalik sesleri duyduğunuza emin misiniz? Duyduğunuza dair yemin edebilir misiniz? Sorgulama sırasında kasabadaki polisin de sorduğu buydu. Duyduğuma kesinlikle inanıyorum. Ama yine de fırtınanın gürültüsü ve eski evimizin çatırdama seslerinin arasında başka bir sesle karıştırmış olabilirim. Kardeşiniz giyinik miydi? Hayır. Üstünde yalnızca geceliği vardı. Sağ elinde yanmış bir kibrit çöpü, sol elinde ise bir kibrit kutusu tutuyordu. Tehlikeyi sezdiğinde ışık yakıp etrafına bakınmış demek. Bu önemli bir ayrıntı. Peki polis ne sonuca vardı? Olayı büyük bir dikkatle araştırdılar. Çünkü Doktor Roylott'un hareketleri kasabada zaten uzun zamandır tedirginlik yaratıyordu. Ama ölümün sebebine dair tatmin edici bir ipucu bulunamadı. İfadem kapının içeriden kilitlenmiş olduğunu ve pencerelerin demir çubuklu eski kepenklerle her gece örtüldüğünü doğruladı. Duvarların her tarafı sağlamdı ve yapılan araştırmalarda tabanın da sağlam olduğu ortaya çıktı. Bacamız geniştir ama girişi dört büyük çubukla kapatılmıştır. Bütün bunları göz önüne aldığımızda kardeşimin bu felaketle baş başa kaldığında yalnız olduğunu açık bir şekilde anlıyoruz. Ayrıca üzerinde şiddet kullanıldığına dair de hiçbir izle rastlanmadı. Peki zehir? Doktorlar bir takım testler yaptılar ama bir şey bulamadılar. Peki siz bu talihsiz bayanı öldürenin ne olduğunu düşünüyorsunuz? Bence kardeşim korkudan ve şoktan öldü. Ama onu bu denli korkutan şeyin ne olduğunu kesinlikle bilemiyorum. O sıralar çingeneler topraklarınızda mıydı? Evet her zaman birkaç tane vardır zaten. Peki benekli kordonla ilgili ifadesinden ne anlam çıkardınız? Bazen bunun sadece sinirleri zayıflamış bir insanın mantıksız kelimeleri olduğunu düşünüyorum. Bazen de bir grup insanı, belki de topraklarımızda yaşayan çingeneleri kastettiğini düşünüyorum. Bilmiyorum. Belki de çingenelerin birçoğunun kafalarına sardığı benekli kumaşları kastederek böyle söyledi. Kim bilir? Holmes'ün bu açıklamaya tatmin olmadığı belliydi. Henüz bir karara varabilmek için çok erken. Lütfen hikayenizi anlatmaya devam edin. O günden bu yana geçen iki yıl boyunca her zamankinden daha yalnızdım. Son zamanlara kadar tabii. Bir ay kadar önce yıllardır tanıdığım, sevdiğim bir arkadaşım beni evlilik teklifiyle onurlandırdı. Adı Armitage, Percy Armitage ve kendisi Granneswater'lı Bay Armitage'in ikinci oğludur. Üvey babam evliliğimize karşı çıkmayınca düğünü ilkbahara doğru yapmayı kararlaştırdık. İki gün önce binanın batı kanadında bir tamirata başlandığı için yatak odamın duvarını delmek zorunda kaldılar. Onun için şimdi kardeşimin hayatını kaybettiği odaya taşındım. Ve onun yatağında yatıyorum. Dün gece uyanık bir halde kardeşimin korkunç kederini düşünerek uzanıyordum ki birden kısık sesli bir ıslık duydum. Dehşetimi hayal edebilirsiniz sanırım. Yataktan fırladığım gibi lambayı yaktım ama görünürde hiçbir şey yoktu. Tekrar yatamayacak kadar sarsılmıştım. Onun için giyindim ve sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yardımınızı istemek için buraya geldim. ''Çok akıllıca hareket etmişsiniz.'' dedi dostum. Ama bana gerçekten her şeyi anlattınız mı? Evet, her şeyi. Hayır, Bayan Roylot, Her şeyi değil. Üvey babanızı korumaya çalışıyorsunuz. Nasıl? Ne demek istiyorsunuz? Holmes, cevap vermek için misafirimizin kucağında duran elini örten siyah ipek mendili kaldırdı. Beyaz bileğinin üzerinde bir elin beş parmağının izi çıkmıştı. Size kötü davranmış. ''Dedi Holmes.'' Misafirimiz kıpkırmızı oldu ve bileğini tekrar örttü. ''Doktor sert bir adamdır.'' dedi. ''Ve bazen, belki de kendi gücünün farkında olmuyor.'' Odaya uzun bir sessizlik hakim oldu. Holmes çenesini ellerine dayamış, çıtırdayan ateşe bakıyordu. ''Oldukça karmaşık bir işe benziyor.'' dedi sonunda. ''Nasıl hareket edeceğimize karar vermeden önce bilmek istediğim daha binlerce ayrıntı olacak.'' Ama kaybedecek zamanımız yok. Bugün Stokmoran'a gelecek olsaydık, üvey babanızın haberi olmadan odaları görmemiz mümkün olur muydu acaba? Tesadüftür ki bugün önemli birkaç işini halletmek için şehre inecekti. Büyük ihtimalle eve geç döner. Sizi rahatsız edecek bir şey olmaz. Artık bir hizmetçimiz var ama kadın yaşlı ve aptal. Onu kolaylıkla yolumuzdan uzak tutabilirim. Mükemmel. Watson sen de geliyorsun değil mi? Kesinlikle. Öyleyse ikimiz de geleceğiz. Ya siz ne yapmayı düşünüyorsunuz? Hazır şehre inmişken yapmam gereken bir iki şey var. Ama sizi karşılayabilmek için saat 12'de kalkan trenle dönebilirim. Öğlenden sonra oraya varırız. Benim de ilgilenilmesi gereken birkaç işim var. Kahvaltıya katılmaz mıydınız? Hayır, gitmem gerekiyor. Dertlerimi size anlattığım için kendimi şimdiden rahatlamış hissediyorum. Öğlenden sonra gelmenizi dört gözle bekleyeceğim. Yüzünü siyah tülüyle kapattıktan sonra odadan sessizce çıktı. Konuyla ilgili ne düşünüyorsun Watson? diye sordu Holmes koltuğa yaslanarak. Bence son derece karanlık ve karışık bir iş gibi görünüyor. Yeterince karanlık ve yeterince karışık. Fakat şu var, eğer hanfendi yerin ve duvarların sağlam, Kapının, pencerenin ve bacanın kapalı olduğu konusunda haklıysa gerçekten de hiç şüphe yok ki zavallı kız kardeşi bu garip sonuyla karşı karşıya geldiğinde yalnız olmuş olmalı. Peki o zaman bu tuhaf ıslık ne oluyor? Ya ölen kadının son sözlerine ne demeli? Bilemiyorum. Gece duyulan ıslıkları yaşlı doktorla samimi olan bir grup çingeneyi. Üvey kızının evliliğini engellemek istediğine dair doktora karşı şüphelerimizi ve ölen kardeşin bir kordonla ilgili son sözlerini dikkate almalıyız. Ayrıca Bayan Helen Stoner'ın duyduğu metalik ses de var. Bu ses pekala kepenkleri yerinde tutan demirin yerine oturmasıyla çıkmış olabilir. Neyse ben bu karmaşık meseleyi çözebileceğimize inanıyorum. Peki bu durumda sence çingenelerin bu işte parmağını en ufak bir fikrim dahi yok. Onlarla ilgili teoriye bazı itirazlarım var. Benim de. Zaten bugün Stokmoran'a gitmemizin nedeni de bu. Neler yapabileceğimizi görmek istiyorum. Ama Tanrı aşkına neler oluyor burada? Dostumun bu kelimeleri sarf etmesinin nedeni kapının ansızın şiddetle ardına kadar açılması. Ve önümüzde iri yarı bir adamın belirmesiydi. Giyimi ne şık ne de zevksizdi. Silindir şapkası, uzun fırakı, çizmeleri ve elinde salladığı kısa kamçısıyla aykırı bir görüntüsü vardı. Boyu o kadar uzundu ki şapkası kapının eşiğine değiyordu. Gövdesi ise kapıyı enlemesine kapayacak kadar genişti. Birbirine yakın kan çanığına dönmüş gözleri ve ona vahşi, tehlikeli ve yaşlı bir kuş havası kazandıran, sivri, ince kemikli bir burnu olan, güneşte yanmış kırış kırış kocaman suratı, Önce bana, sonra da dostuma çevrildi. ''Hanginiz Holmes'ünüz?'' diye sordu. ''Benim bayım, hizmetinizdeyim.'' dedi dostum sessizce. ''Ben Dr. Grimms bir roylot.'' ''Gerçekten mi?'' dedi Holmes. ''Oturmaz mısınız?'' ''Öyle bir şey yapmayacağım. Üvey kızım buradaydı. Biliyorum. Onu takip ettim. Size ne söyledi bilmek istiyorum.'' ''Yılın bu zamanı için havalar biraz serin. Öyle değil mi?'' dedi Holmes.'' ''Size neler söyledi?'' diye bağırdı yaşlı adam öfkeyle. ''Ama çiğdemler güzel olacağı benziyor.'' diye devam etti dostum adamı umursamayarak. ''Hah benimle dalga geçiyorsunuz öyle mi?'' dedi ziyaretçimiz kamçısını sallayıp bir adım ileri atarak. ''Seni tanıyorum sahtekar. Adını daha önce de duymuştum. Sen her şeye burnunu sokan Holmes'sun.'' Dostum gülümsedi. ''Meraklı Holmes.'' diye devam etti adam. Dostumun gülümsemesi arttı. Scotland Yard'ın koca burnu, Holmes. Holmes neşeyle kıkırdamaya başladı. Sohbetiniz son derece eğlenceli dedi. Çıktığınızda arkanızdan kapıyı kapatmayı unutmayın. Dışarısı çok soğuk. Söyleyeceklerimi söylemeden şuradan şuraya gitmem. İşime burnunu sokmayı aklından bile geçirme. Bayan Stoner'ın buraya geldiğini biliyorum. Onu takip ettim. Hafife alınmayacak kadar tehlikeli bir adamım ben. Hızla odaya dalıp ocak maşasını aldı ve kocaman esmer elleriyle onu büktü. ''Benden uzak dursanız iyi olur.'' diye bir şeyler homurdanarak maşayı şöminenin içine fırlattı ve odadan çıktı. ''Oldukça sevimli bir adama benziyor.'' dedi Holmes gülerek. ''Onun kadar kaba değilim ama gitmeseydi benim gücümün de onunkinden aşağı kalır yanı olmadığını gösterebilirdim.'' Bunları söyledikten sonra Demir Demirmaşa'yı aldı ve onu tek bir hareketle eski haline getirdi. Resmi bir dedektif kurumuyla beni bağdaştırdığına inanabiliyor musun? Neyse bu olay araştırmamıza hız katabilir ama umarım yeni arkadaşımız bu hayvan tarafından takip edildiği için sonunda zararla çıkmaz. Şimdi Watson kahvaltımızı ısmarlayalım sonra da konuyla ilgili bir ipucu elde edebileceğimi umduğum tabipler birliğine bir uğrayayım. Sherlock Holmes elinde yazılar ve şekillerle dolu mavi bir kağıtla döndüğünde saat neredeyse birdi. ''Merhum annenin vasiyetini inceledim.'' dedi. Önemini tam olarak anlayabilmek için vasiyette yer alan malların bugünkü fiyatlarını hesaplamak zorunda kaldım. Kadın öldüğünde 1100 sterlin civarında olan vasiyetin toplam değeri arsa fiyatındaki düşmeden dolayı artık yalnızca 750 sterlin ediyor. Her kız evlendikleri takdirde 250 sterlin isteme hakkına sahip. Bundan şu sonucu çıkartıyoruz. İkisinin de evlenmesiyle adamın hayatı kabusa dönüşecekti. Hatta bir tanesinin bile evlenmesi doktora ciddi zararlar verirdi. Sabahki çalışmaların boşuna değilmiş. Adamın böyle bir şeye karşı olması için çok güçlü sebeplerinin olduğunu ispatlamış olduk. Ve şimdi Watson, boşa zaman harcayamayız. Özellikle de adam işleriyle ilgilendiğimizi bildiğine göre. Yani hazırsan bir araba çağırıp Waterloo'ya doğru yola çıkalım. Tabancanın yanına alırsan çok memnun olacağım. Demir maşaları düğümlemeyi başaran adamlar ancak bir tabancanın dilinden anlar. Sanırım bir ona bir de diş fırçasına ihtiyacımız olacak. Waterloo'ya vardığımızda Ladder giden gelen treni son anda yakaladık. Oradaki istasyondan bir fayton kiralayarak mükemmel bir manzaranın içinden 4-5 mil yol aldık. Güneşli, az bulutlu, harika bir gündü. Ağaçların ve yol kenarındaki çalıların ilk yeşil tomurcukları henüz patlamıştı ve hava nemli toprağın mis gibi kokusuyla dolup taşıyordu. Yaklaşan baharın güzelliği ile üzerinde olduğumuz uğursuz iş arasında garip bir çelişki vardı. En azından bana göre. Dostum kollarını kavuşturmuş, şapkasını gözüne kadar indirmiş bir halde önde oturuyordu. Çenesi göğsüne inmişti. Derin düşüncelere dalmış olduğu belliydi. Ama birdenbire yerinden sıçradı. Omzuma dokundu ve önümüzdeki çayırları işaret ederek ''Şuraya bak!'' dedi. Hafif eğimli bir arazide ağaçlarla çevrili bir yerdi. Dalların arasından çok eski bir evin gri renkli yüksek çatısı görünüyordu. ''Stock Moran burası mı?'' dedi. ''Evet bayım, Doktor Grimms bir Roylott'un evinin ta kendisidir.'' dedi sürücü. ''Tamiratları sürüyor.'' dedi Holmes. İşte oraya gidiyoruz. Şoför daha uzakta solda bulunan bir grup çatıyı işaret ederek ''Şurası da köy'' dedi. Ama o eve gitmek istiyorsanız bu çitlerin üzerinden geçerek yolunuzu kısaltırsınız. Tarlaların üzerindeki patikaları geçerek de oraya ulaşabilirsiniz. Şurası işte bayanın olduğu yer. Ve Hanfendi de bayan Stoner herhalde dedi Holmes gözlerini kısarak. ''Evet sanırım önerinize uysak daha iyi olacak.'' Indik. Sürücüye parasını ödedik ve araba Lederhey'de dönüş yoluna koyuldu. Adamın bizi mimar ya da belli bir iş için gelmiş birileri olduğumuza inanmasının iyi olacağını düşündüm. ''Bu şekilde belki dedikodu yapmaz.'' dedi Holmes. Biz çitleri tırmanırken... ''İyi günler Bayan Stoner.'' Gördüğünüz gibi sözümüzde durduk. Sabahki müşterimiz neşeyle bize doğru koştu. Ellerimizi sevecenlikle sıkarak gelişinizi sabırsızlıkla bekledim dedi. Her şey yolunda gidiyor. Doktor Roylot şehre inmiş ve akşamdan önce gelmesi beklenmiyor. Biz doktorla tanışma şerefine erişmiş bulunuyoruz, dedi Holmes ve olanları kısaca anlattı. Bayan Stoner'ın dinledikçe beti benzi atıyordu. Aman tanrım diye bağırdı sonunda. Beni takip etmiş. Öyle görünüyor. O kadar sinsi ki ne zaman güvende olduğumu bilemiyorum. Döndüğünde kim bilir ne diyecek. Kendisini koruması gerekecek çünkü peşinde kendisinden daha kurnaz birilerini bulabilir. Kendinizi bu gece odanıza kilitlemelisiniz. Yine de saldırgan davranışlarda bulunursa sizi Harrow'daki halanıza götürürüz. Şimdi zamanımızı iyi kullanmalıyız. Onun için bizi araştırılacak odalara götürme nezaketinde bulunursanız sevinirim. Bina gri taşlardan yapılmıştı. Bir yengecin iki yana uzatılmış kıskaçlarına benzeyen Kıvrık iki kanat ve yüksek merkezi bir binadan oluşuyordu. Kanatlardan birinde camlar kırılmış, tahtalarla örtülmüştü ve çatının da bir tarafı çökmüştü. Tam bir harabeyi andırıyordu. Merkez bina biraz daha iyi durumdaydı. Sağ kanat ise pencerelerdeki perdeleri ve bacalarından tüten mavi dumanlarıyla ailenin oturduğu yerin burası olduğunu belli ediyordu. En ucundaki duvara bir yapı iskelesi kurulmuş ve taş duvar kaldırılmıştı. Ama etrafta çalışanlardan eser yoktu. Holmes bakımsız avluda bir aşağı bir yukarı yavaşça yürüyüp pencerelerin dış taraflarını dikkatlice inceledi. Bu pencere anladığım kadarıyla sizin yattığınız odaya ait. Ortadaki kardeşinizin ve ana binanın yanındaki de Dr. Roylott'un odası. Doğru mu? Kesinlikle ama ben artık ortadakinde yatıyorum. ''Tamirat yüzünden değil mi? Sırası gelmişken uçtaki duvarda acil tamirat gerektirecek bir şey görünmüyor. Yoktu zaten. Beni odamdan çıkartmak için bir bahane olduğu inancındayım. Bence de dar kanadın öbür yanında bu üç odanın açıldığı koridor var değil mi? Orada da pencereler vardır herhalde. Evet ama çok küçük pencereler. Oradan kimse geçmiş olamaz.'' İkiniz de geceleri kapılarınızı kilitlediğinize göre odalarınıza o taraftan ulaşılamazdı. Peki şimdi odanıza girip kepenklerinizi örtmenizi isteyebilir miyim acaba? Bayan Stoner söyleneni yaptı. Holmes pencereyi dikkatlice inceledikten sonra kepenkleri açmak için her yolu denediyse de girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Kepenkleri bir arada tutan çubuğu yerinden kaldırmak için araya bıçak sokulacak bir boşluk yoktu. Büyüteciyle menteşeleri inceledi ama kayyım ahşabın içine yerleştirilmiş sağlam demirden yapılmışlardı. Açılmaları imkansızdı. Hm, dedi yanağını kaşıyarak. Teorim bazı noktalarda yetersiz kalıyor. Kepenkler kapalı haldeyken pencerelerden içeri kimse girmiş olamaz. Neyse gidip içeride olayı aydınlatacak ipuçları var mı bir bakalım. Küçük bir yan kapıdan yatak odalarının açıldığı temiz bir koridora girdik. Holmes, üçüncü odayı incelemeye gereksinim duymadığı için hemen Bayan Stoner'ın kullandığı ve kardeşinin kötü kaderiyle karşılaştığı ikinci odaya geçtik. Eski usul köy evlerindekilere benzeyen şöminesi ve alçak tavanıyla hoş, sıcak bir odaydı. Bir köşede çekmeceli, kahverengi bir komodin, başka bir köşede beyaz örtülü, dar bir yatak ve pencerenin sol tarafında bir masa duruyordu. Ortadaki halı dahil, bunlar ve iki tane işlemeli sandalye, odadaki eşyaların tümüydü. Süpürgelikler ve duvarın panelleri kahverengi meşedendi. Ama o kadar eskimiş ve soluklaşmışlardı ki, büyük ihtimalle evin ilk yapımından kalmışlardı. Holmes sandalyelerden birini bir köşeye çekti ve odanın tüm detaylarını dikkatle incelemek için bir süre sessizce oturdu. Yatağın yanına kadar sarkan ve ucu şu anda yastığın üzerinde olan kalın bir sicim göstererek ''Şuradaki zil nereye bağlı?'' diye sordu. Hizmetçinin odasına ''Diğer eşyalardan daha yeni görünüyor. Evet, oraya top topu birkaç yıl önce bağlandı. Kardeşinizin isteği üzerine herhalde. Hayır, onu kullandığını hiç duymadım. Bir isteğimiz olduğunda hep kendimiz yapardık. Çok ilginç. Bu kadar güzel bir zili oraya koymanın hiçbir faydası yokmuş gibi görünüyor o halde. Şimdi yer döşemesini incelemem için bana birkaç dakika verin lütfen. Büyüteci elinde kendini yüzüstü yere attı ve ileri geri sürünerek tahtaların arasındaki çatlakları dikkatlice inceledi. Duvar panellerine de aynı dikkatle baktıktan sonra yatağın yanına gidip bir süre onu inceledi ve ipin asılı olduğu duvara göz gezdirdi. İpi elini alıp sertçe çekince ''Ama bu işe yaramaz ki.'' dedi. ''Çalmıyor mu?'' ''Hayır bir tele bile bağlı değil. Bakın bu çok ilginç işte. Gördüğünüz gibi vantilatör için yapılan küçük açıklığın hemen üzerindeki bir çengele takılmış. Ne garip. Bunu daha önce hiç fark etmemiştim.'' ''Çok garip.'' diye mırıldandı Holmes. ipi çekiştirerek. ''Bu odayla ilgili birkaç değişik şey daha var. Örneğin hangi aptal ''Aynı zahmetle dışarıya bağlayabileceği bir vantilatörü iki oda arasında açar?'' ''Oda oldukça yeni.'' dedi Bayan Stoner. ''Zille aşağı yukarı aynı zamanda mı yapıldı?'' diye sordu Holmes. ''Evet, o aralar ufak tefek bir sürü değişiklik yapılmıştı.'' ''Hepsi de son derece ilginç karakterde galiba. Sahte ziller ve hava vermekten başka her işe yarayan vantilatörler.'' ''Bayan Stoner.'' İzninizle araştırmamıza yandaki odada devam etmek istiyorum. Dr. Grimsby Roylott'un odası üvey kızınkinden daha büyüktü ama aynı sadelikte döşenmişti. Göze çarpanlar arasında bir kamp yatağı, çoğu teknik konulu kitaplarla dolu küçük tahta bir raf, sallanan bir sandalye, duvara dayalı ahşap başka bir sandalye, yuvarlak bir masa ve kocaman demir bir sandık vardı. Holmes yavaşça dolaşıp hepsini büyük bir ilgiyle inceledi. ''Bunun içinde ne var?'' diye sordu sandığa vurarak. ''Üvey babamın iş evrakları.'' ''Demek içini gördünüz. Sadece birkaç yıl önce bir defa, kağıtlarla dolu olduğunu hatırlıyorum. İçinde kedi gibi bir şey yoktur herhalde.'' ''Hayır bu ne garip bir fikir böyle.'' ''Peki şuna bakın.'' dedi Holmes ve sandığın üzerinde duran küçük bir çay tabağındaki sütü havaya kaldırarak gösterdi. ''Hayır, kedimiz yok. Sadece bir çıta ve bir babunumuz var.'' ''Aa, evet tabii. Çita büyük bir kedidir. Bir çay tabağı sütün onun ihtiyacını karşılayacağını hiç zannetmiyorum. Neyse, özellikle halletmek istediğim son bir mesele daha var.'' Tahta sandalyenin önüne eğildi ve büyük bir özenle inceledi. ''Teşekkür ederim. Bu da tamam sayılır.'' Dedi ve büyütecini cebine koyarak ayağa kalktı. Ama durun, burada ilginç bir şey daha var. Dikkatini çeken eşya, yatağın bir köşesine asılmış küçük bir kamçıydı. Ucu kıvrılıp düğüm yapılmıştı. Buna ne dersin Watson? Oldukça sıradan bir kamçı ama neden düğümlenmiş olduğunu anlamak zor. Bu pek sıradan bir şey sayılmaz, öyle değil mi? Ah ah! Kötü bir dünyada yaşıyoruz. Ve zeki bir insanın akla suça çalıştığında... ''Kötünün de kötüsü oluyor. Sanırım bu kadarı yeterli Bayan Stoner. Avluya çıkalım mı?'' Dostumun yüzünü hiç bu denli karamsar görmemiştim. Avluda bir yukarı bir aşağı yürüyüp durduk. Ne ben ne de Bayan Stoner Holmes derin düşüncelerinden sıyrılana dek tek bir kelime etmedik. ''Bayan Stoner, tavsiyelerime harfiyen uymanız gerekiyor. Bunu yapacağıma emin olabilirsiniz.'' Bu konuda tereddüte yer yok. Hayatınız işbirliğinize bağlı olabilir. Sizi temin ederim ki ne söylerseniz yapacağım. İlk iş olarak arkadaşım ve ben geceyi otanızda geçirmek zorundayız. Bayan Stoner'la ikimiz Holmes'e büyük bir şaşkınlıkla baktık. Evet, bunu yapmak zorundayız. Bakın anlatayım. Şurası kasabanın hanı. Öyle değil mi? Evet, adı Crown. Çok iyi. Oradan pencereleriniz görünüyor. Değil mi? Evet. Akşam üvey babanız döndüğünde başınızın ağrıdığını söyleyerek odanızda kalın. Sonra babanızın odasına çekildiğini duyduğunuzda pencerelerinizin kepenklerini açıp çengeli kaldırın ve bize işaret olsun diye lambanızı cama yerleştirin. Ondan sonra sessizce eski odanıza gidin ve geceyi orada geçirin. Bunu yapabilirsiniz değil mi? Aa evet pek tabi. O halde gerisini bize bırakın. ''Peki siz ne yapacaksınız?'' ''Geceyi sizin odanızda geçirip sizi rahatsız eden sesin kaynağını araştıracağız.'' Bayan Stoner elini dostumun koluna koyarak ''Bana öyle geliyor ki Bay Holmes siz sesin kaynağı konusunda kararınızı zaten vermişsiniz.'' dedi. ''Olabilir tabii.'' Öyleyse bana acıyın ve kardeşimin ölümüne sebep olan şeyin ne olduğunu söyleyin lütfen.'' Konuşmadan önce daha sağlam kanıtların olmasını tercih ederim. Bana hiç değilse düşüncemin doğru olup olmadığını söyleyin. Ani bir korku muydu bütün bunlara sebep olan? Hayır. Öyle sanmıyorum. Bana kalırsa biraz daha elle tutulabilir bir sebebi vardı. Neyse Bayan Stoner. Artık yanınızdan ayrılmalıyız. Doktor Roylot döndüğünde bizi görecek olursa bütün planlarımız suya düşer. Hoşçakalın ve cesur olun. Söylediklerimi yaparsanız sizi tehdit eden her neyse onu çok yakında gün ışığına çıkaracağımızı bilerek rahat uyuyabilirsiniz. Kron hanında bir yatak odası ile bir oturma odası tuttuk. Odalar üst katta olduğu için pencereden bahçe kapısını ve Stokmora'nın oturulan kanadını görebiliyorduk. Alacakaranlık çökerken arabayı süren küçük şeklin yanında tehditkar kocaman bir gölge gibi duran Dr. Roylot'un gelişini gördük. Çocuk kocaman demir kapıları açmakta biraz zorlanınca doktorun hakaretler yağdıran sesini duyduk ve ona doğru salladığı yumruğundaki öfkeyi gördük. Araba yoluna devam etti ve birkaç dakika sonra oturma odalarından birindeki ışığın yakılmasıyla dışarıdaki ağaçlar ışığa boğuldu. Holmes ağır ağır çöken karanlıkta beraber otururken bana ''Biliyor musun Watson?'' dedi ''Seni bu gece yanımda götürme konusunda bazı endişelerim var.'' uzak bir ihtimal dahi olsa çok tehlikeli olabilecek bir araştırmanın içindeyiz ama yardımım dokunmaz mı yanımda bulunmanın eşsiz bir önemi olabilir o halde kesinlikle geleceğim bu gerçekten çok nazik bir davranış olur tehlikeden bahsettiğine göre o odalarda benim gördüğümden fazlasını görmüşsün hayır ama sanırım araştırma açısından senden biraz daha fazla ilerlemiş olabilirim aslında yaptığım her şeyi sen de gördün İlginç bir şey gördüğümü söyleyemem. Sadece bir zilin ipini gördüm ve onun da nasıl bir anlamı olduğunu çözmek korkarım ki benim harcım değil. Vantilatörü de gördün ama değil mi? Evet ama bana kalırsa iki odanın arasında küçük bir açıklığın olması o kadar garip bir şey değil. Ayrıca o kadar küçük bir boşluk ki içinden bir fare bile zor geçer. Daha stok gelmeden burada bir vantilatör bulacağımızı biliyordum. ''Ciddi misin Holmes?'' ''Aa evet, biliyordum. Hatırlıyor musun, Bayan Stoner bize olanları anlatırken kardeşinin Dr. Roylott'un prosunun kokusunu duyduğunu anlatmıştı. Bu tabii ki odaların arasındaki bir bağlantı olduğunu gösteriyordu. ''Bağlantı küçük olmalıydı, yoksa polisin raporunda yer alırdı. Olsa olsa bir vantilatördür.'' diye düşünmüştüm. ''Peki bunun ne gibi bir zararı olmuş olabilir ki?'' En azından tarihlerle ilgili ilginç bir rastlantı yok mu sence? Bir vantilatör yapılıyor, bir ip asılıyor ve yatakta uyuyan bir hanfendi ölüyor. Sana da garip gelmiyor mu bu? Henüz aralarında bir bağlantı göremiyorum. Peki yatakla ilgili ilginç bir şey fark ettin mi? Hayır. Yere tutturulmuştu. Daha önce yere o şekilde tutturulan bir yatak görmüş müydün? Gördüm dersem yalan olur hanımefendi yatağını başka bir yere yerleştiremiyordu. Vantilatöre ve halata göre hep aynı konumda durmak zorundaydı. Öyle diyebiliriz pekala çünkü biz çekmek için oraya konmadığı apaçık ortada. Holmes diye haykırdım. Ne demek istediğini yavaş yavaş anlamaya başlıyorum galiba. Korkunç bir cinayeti önlemek için tam zamanında yetiştik. Dediğin gibi korkunç. Bir doktor yolundan saptığında suçluların en beteri olur çıkar. Sağlam sinirlere ve bilgilere sahip olduğu için yapamayacağı şey yoktur. Palmer ve Pritchard'ı hatırlarsan mesleklerinde en önde gelen kişilerdi. Bu adam onlardan bile kurnaz. Ama Watson, zannedersem ona bizim de boş insanlar olmadığımızı gösterebileceğiz. Bu gece bitmeden daha çok şey olacak. Neyse, Tanrı aşkına pipolarımızı tüttürelim ve birkaç saat boyunca neşeli şeyler düşünelim. Saat 9 sularında ağaçların arasındaki ışıklar söndü ve Manor konağı karanlığa gömüldü. İki saat boyunca her şey hareketsizdi ama tam saat 11'de önümüzdeki karanlıkta aniden küçük bir ışık belirdi. İşaretimiz bu dedi Holmes ayağı fırlayarak. Orta pencereden geliyor. Dışarı çıktığımızda hanın sahibiyle biraz konuştu. Bir tanıdığımıza ziyarete gideceğimizi ve geceyi orada geçirme olasılığımız olduğunu söyledi. Birkaç saniye sonra soğuk bir rüzgarın eşliğinde zifiri karanlık yola girmiştik bile. Önümüzdeki karanlıkta bizi bekleyen tehlikeli görevimize giden yolu göstermek için tek bir sarı ışık parlıyordu. Konağın bahçesine girmekte hiç zorlanmadık çünkü eski duvarlarda tamir edilmemiş gedikler vardı. Ağaçların arasından ilerleyip avluya ulaştık. Pencereden içeri girmeye hazırlanırken arkamızdaki çalılardan kocaman, Deforme olmuş bir çocuğa benzeyen bir şey fırladı. Kendini çimellerin üzerine attı ve hızla avluyu geçip karanlıkta kayboldu. Tanrım diye fısıldadım. Onu gördün mü? Holmes de o an için en az benim kadar şaşkındı. Eli dehşetten bileğime demir gibi kenetlenmişti. Birden sessizce gülmeye başladı ve kulağıma fısıldadı. Ev halkı çok hoş doğrusu. Nihayet babunla karşılaştık. Doktorun barındırdığı garip hayvanları unutmuştum. Bir çıtası da olacaktı. Her an onu ensemizde bulabilirdik. Holmes'ün yaptığını yaparak ayakkabılarımı çıkarıp yatak odasına girdiğimde kendimi çok daha iyi hissettiğimi itiraf etmeliyim. Dostum hiç ses çıkarmadan kepenkleri kapattı. Lambayı masanın üzerine koydu ve odayı şöyle bir süzdü. Gündüze göre değişen bir şey olmamış gibiydi. Elini ağzına siper ederek kulağıma fısıldadı. O kadar kısık sesle konuşuyordu ki dediğini zar zor duyuyordum. En ufak bir ses planımızı mahvedebilir. Başımı sallayarak onayladım. Işığı söndürmek zorundayız. Ventilatörün içinden görülebilir. Başımı tekrar salladım. Sakın uyuma. Hayatım buna bağlı. Tabancan hazır dursun. Belki ihtiyacımız olur. Ben yatağın kenarında oturacağım. Sen de şuradaki sandalyeye geç. Tabancamı çıkartıp masanın kenarına koydum. Holmes yanında getirdiği ince bir değneği bir kutu kibrit ve bir mumla beraber oturduğu yerin kenarına koydu. Ardından lambayı söndürdü. Böylece tamamen karanlığa gömüldük. O korkunç gece nöbetini asla unutamam. Bir nefes dahi olsun tek bir ses duymuyordum. Buna rağmen dostumun az ileride gözleri açık bir halde oturduğunu ve benim kadar heyecanlı olduğunu biliyordum. Kepenkler en ufak bir ışık bile geçirmiyordu. Ve zifiri karanlıkta bekleyişimizi sürdürüyordu. Arada bir dışarıdan bir kuşun ötüşü duyuluyordu. Bir defasında da tam penceremizin altında bir kedinin kine benzer uzun bir miyavlama sesi duyuldu. Çita gerçekten de dilediği gibi dolaşabiliyordu. Çok uzaktan her çeyrekte bir çalan bir çan sesini duyabiliyordu. Ne kadar uzun sürüyordu o çeyrekler. Saat 12 sonra 1, 2 ve 3 oldu. Biz olacakları hala sessizce bekliyorduk. Birden bantülatörün oradan bir ışık üzmesi göründü. Ama hemen söndü. Onu yanan yağın ve ısınmış metalin yoğun kokusu takip etti. Diğer odada birisi bir fener yakmıştı. Her şey tekrar sessizliğe gömülmeden yan odada birinin hareket ettiğini duydum. Koku giderek yoğunlaşıyordu. Yarım saat boyunca en ufak bir ses duymadan oturdum. Ama aniden başka bir ses duyuldu. Sanki suyu kaynayan bir çaydanlıktan çıkan, buhardan çıkıyormuşçasına zayıf ve sakinleştirici bir sesti. Bunu duyduğumuz anda Holmes yataktan fırlayıp bir kibrit çaktı ve değneğiyle zile bağlı ipe tüm gücüyle vurmaya başladı. ''Gördün mü Watson?'' diye bağırdı. ''Gördün mü?'' Ama ben hiçbir şey göremiyordum. Holmes kibriti çaktığı anda kısık sesli, berrak bir ıslık sesi duymuştum. Ama yorgun gözlerime çakan ani ışık yüzünden dostumun öfkeyle vurup durduğu şeyin ne olduğunu görememiştim. Buna rağmen yüzünün bembeyaz olduğunu ve dehşetle karşılık bir nefretle bir şeye baktığını hissedebiliyordum. Sonunda vurmayı bıraktı ve vantilatöre bakarken hayatımda şimdiye kadar duyduğum en korkunç çığlığı duydum. Gecenin sessizliğinde birden patlak veren acı, korku ve öfke dolu, tüyleri diken diken eden bir çığlık. Daha sonradan bu çığlığın köydeki Hatta uzaktaki insanları bile uykularından uyandırmış olduğunu öğrendik. Yüreklerimizi donduran bu ses, en son yankısı dahi içinden yükselmiş olduğu karanlıkta kaybolana dek Holmes'le birbirimize baka kaldık. Bu da neydi böyle acaba diye fısıldadım. Her şeyin artık bittiğini işaret ediyor," dedi Holmes. "Belki de böylesi daha iyidir. Silahını al, Doktor Roylot'un odasına gidiyoruz." Karamsar bir yüzle lambayı yaktı. Ve koridordan aşağıya yürümeye başladı. İki defa kapıya vurduysa da cevap gelmedi. Kapı kolunu çevirdi ve içeriye girdi. Ben de elimde tabancayla hemen arkasında duruyordum. Masada kapısı açık sandığa parlak bir ışık yansıtan siperi yarı açılmış fener duruyordu. Masanın yanındaki sandalyede üzerinde uzun gri pijamasıyla Dr. Grims bir roylot oturuyordu. Ayaklarında kırmızı topuksuz Türk terlikleri vardı. Kucağında gündüz görmüş olduğumuz yuvarlak uçlu kısa kamçı yatıyordu. Çenesi yukarıya dönmüş ve gözleri ürkünç ve garip bir şekilde tavanın bir köşesine donuk donuk bakıyordu. Alnında başının etrafına sımsıkı bağlanmış gibi duran tuhaf kahverengimsi lekeli sarı bir kordon vardı. Biz odaya girdikten sonra bile tamamen hareketsiz ve sessiz oturmaya devam etti. Kordon, benekli kordon diye fısıldadı Holmes. Bir adım öne çıktım. Başındaki bir tuhaf kuşak ansızın hareket etmeye başladı. Ve saçlarının arasından küçük elmas şekilli başı ve şişirilmiş boynuyla iğrenç bir yılan çıktı. ''Bu bir bataklık en gereği'' diye bağırdı Holmes. ''Hindistan'ın en zehirli yılanı. Isırdıktan sonra adam 10 saniye içinde ölmüş olmalı. Kötülük yapan gerçekten de kötülük buluyormuş. İnsan kendi kazdığı kuyuya kendi düşer. Seninle şu yaratığı yuvasına geri sokalım.'' Sonra da Bayan Stoner'ı güvenilir bir yere götürür ve olanları polise anlatırız. Ani bir hareketle ölü adamın kucağındaki kamçıyı aldı ve halkayı yılanın boynundan geçirip kendisinden mümkün olduğu kadar uzakta tutarak demir sandığın içine fırlattı ve kapağını hızlıca kapattı. Dr. Grimsby Roylott'un ölümüyle ilgili gerçekler işte böyle. Üzücü haberi Bayan Stoner'a aktarıp sabah treniyle Harrow'daki halasına gitmesi için yolcu ettik. Yerel polis, doktorun evinde barındırdığı tehlikeli hayvanlardan biriyle oynarken kaderiyle karşı karşıya geldiği sonucuna vardı. Ertesi gün dönüş yolumuzdayken Holmes davayla ilgili benim bilmediğim ayrıntıları anlattı. Bayan Stoner olanları ilk anlattığında tamamiyle yanlış bir sonuca varmıştım ki bu da sevgili Watson, ''Yetersiz detaylarla hareket etmenin nedenle sakıncalı olduğunu açıkça gösteriyor.'' dedi. Çingenelerin varlığı ile zavallı kızın kibrit ışığında şöyle bir gördüğü şeyin görüntüsünü anlatmak için kullandığı benekli kordon kelimeleri tamamen yanlış yola sapmama neden oldu. Odada bulunan birini tehdit eden her neydi ise ne pencereden ne de kapıdan girmiş olamayacağını anladığımda fikirlerim tamamıyla değişti. Sana zaten söylemiş olduğum gibi odadaki vantilatörün dikkate değer olduğunu düşünmüştüm ve yatağın üzerine sarkan... Zilipinin sahte olduğunun keşfi ve yatağın yere monte edilmiş olması ben de hemen ipin vantilatörden çıkıp yatağa gelen bir şey için köprü görevi gördüğü düşüncesini uyandırdı. Bir yılan olabileceği aklıma gelmişti. Sonra doktorun Hindistan'dan gelen hayvanlara olan ilgisini de bu düşünceme eklediğimde doğru yolda olduğumu hissettim. Kimyasal testlerde ortaya çıkmayacak bir zehir kullanma fikri ancak doğuda eğitim almış, zeki ve acımasız birinin aklına gelebilirdi. Böyle bir zehrin yayılma hızı ona büyük bir avantaj sağlayacaktı. O sivri dişlerin bıraktığı iki siyah küçük noktayı görebilmesi için polisin gerçekten çok keskin gözlü olması gerekirdi. Ardından ıslığı düşündüm. Sabah ışığı saldırganı ortaya çıkarmadan önce elbette onu geri çağırmak zorundaydı. Onu eğitmişti. Büyük bir ihtimalle yılan odada gördüğümüz süt kokusuna geliyordu. Onu uygun olduğunu düşündüğü bir saatte ventilatörden içeriye sokar ve ipten aşağıya süzülüp yatağa ineceğini bilirdi. Ama odadaki kişiyi ısırıp ısırmayacağı belli olmazdı. Kadın belki de bütün bir hafta boyunca her gece kurtulur ama er ya da geç yakalanırdı. Doktorun odasına gitmeden önce bu sonuca varmıştım. Sandalyesini incelediğimde birçok kez üstüne çıkılmış olduğunu gördüm ki bu da Bantülatöre ulaşabilmek içindi. Sandık, süt kapağı ve kamçı bütün şüphelerimi silmeye yetti. Bayan Stoner'ın duyduğu metalik ses, vesbelli ki üvey babasının sandığının kapağını içindeki katilin üzerine kapatmasından çıkan sesti. Bir kere kararımı verdikten sonra tezimi ispatlamak için attığım adımları sen de biliyorsun. Yaratığın tıslamasını duydum. Hiç şüphem yok ki sen de duydun. Hemen ışığı yaktım ve ona saldırdım. Böylece vantilatörden geri dönmesini sağladı. Evet ve sonuçta diğer tarafta duran sahibine saldırdı. Değneğimin darbelerimden bazıları isabet etti ve yılanı kızdırdı. Böylece ilk gördüğü insana saldırdı. Bu durumda doğrudan olmasa da Dr. Grimsby Royalot'un ölümünden sorumluyum. Ama bunun vicdanımı pek rahatsız edeceğini söyleyemem.